Alo. Evet, Allah hepimize hayır versin, razı olacağı amelleri istemeyi hepinize nasip etsin. Allah niyetlerimizi hayra çevirsin ve şu kısa dünyada bizleri hayır içinde yaşatıp, hayır içinde öldürsün ve Müslümanlık yaşantımızdan ödün verenlerden eylemesin. Müslümanlara zulmeden kafirleri de Allah Azze ve Celle kahretsin. Müslümanları birlik, beraberlik içinde yaşamayı nasip etsin. Ve bizleri de Müslümanlara yardımcı kalsın. Bugün sizlere Peygamber Aleyhisselam'ın toplumu eğitmede kullandığı motifleri işlemeye çalışacağım. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam karanlık içinde olan insanlığını yitirmiş ve birçok değerleri artık değer olmaktan çıkarmış, ne kadar Allah'ın sevmediği, hoşlanmadığı ve insanlığın da fıtratını tamamen ayaklar altına aldığı o kötü topluğa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam donatılarak gönderilmiş ve öyle kaideler, öyle hükümler konmuş ki ve bu uygulamaları da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi hayatında hem sözde hem fiili hem de tahrile olarak göstererek örnek bir tip insan tipi ortaya ne yapmış çıkarmıştır. Ve bu örnek insan tipi de kıyamete kadar gelecek bütün inandım diyen erkek olsun, kadın olsun, bütün Müslümanlara da ne yapmıştır? Örnek kılınmıştır. Allah Azze ve Celle'nin Ahzab suresindeki ayetini hatırlayacak olursanız sizin için kimsiz? inanan herkes. Ahireti umanlar için kim bunlar? Yine tevhid eğitim insanları. En güzel örnek, en güzel numune kimmiş? Allah'ın Resulü diyorum. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın toplum içinde oluşturduğu insan tiplerinde sizlere bazı motifleri aktarmaya çalışacağım. Tabi bu motifler hepimize bildik olan cümleler ama topluza bir kere daha böyle bir zikredersek çok çok fayda vereceği inancında not tutarsanız çok istifade edersiniz. Birincisi İslam inancında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir insan iyi bir şey yapmaya niyet eder de, onu yapma imkanı bulur ve yaparsa Allah ona 700'e kadar hatta daha fazla sevap yazar. Eğer iyilik yapmaya niyet eder de yapma imkanı bulamazsa sırf iyi niyetinden dolayı Allahü Teala ona ne yapar? Bir iyilik sevabı yazar. Bir kimse de bir kötülük yapmaya niyet eder. Sonra yapmaktan vazgeçerse Allahü Teala ona bir iyilik sevabı yazar. Eğer kötülük yapmaya niyet de yaparsa bir kötülük günahı yazar. Bakın, burada Allah-u Teala bu sözlerini iyi tahlil edersek kardeşlerim, görüleceği gibi birey her halükarda neye yönlendiriliyor? Hayra ve iyiliğe. Kötü düşünce ve duygular inşanda olmaz mı? Hepimizde olur değil mi? Kadınında, erkeğinde, evlisinde, bekarında, yaşlısında, gencinde ama bakın burada kötü düşünce ve duygular gönülden sökülüp atılması hedeflenmekte. İnsan bir kötülük düşünmez mi? Düşünür. Tam uygulamaya geldin bundan vazgeç, yine sana ne yapıyor? Çevak veriyor. Veyahut yaptın mı iyiliği birden 700'e kadar yani 1 lira veriyorsun bankaya bile gitsen bugün yani faiz haram belki peşbi burada hatalı olabilir ama hiç böyle bir faiz veren bir yer var mı gelir? yok birden 700'e kadar hatta daha fazla hatta kıyametle alakalı müslümdeki rivayet okuduğumuzda kişinin önüne diyor defteri verilir açılır açılır bakar yani ben bu kadar sevap yapmadım ki sen bana bunları yazdın. Hı. Ne diyor? Falan sen falan yerden geçmedin. Sen falan yerden geçmedin, geçtim. Orada birçok insan ihtiyacında değil miydi? Evet. Sen de gönlünden şu çöldeki kumların adedince malım olsa da bunları Allah yoluna infak ettiğinde içinden geçirmedin mi? Geçirdim. Ben de sana işlemiş gibi bunun sevabını ne yaptım? Hı. Verdim diyor. Demek ki birincisi İslam inancında bir insanın iyiye meyletmesi, kötülüğü, kötü düşünceyi tamamen içinden ne yapması? Söküp atması. Bu hedefleniyor kardeşlerim. Buna göre inşa edilmek işlenen Müslüman tipinde suur altından kötü niyet duygusu ve düşünceleri ne yapılıyor? Atılıyor. Allah bununla amel edenler demeylesin kardeşim. İkincisi ise, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ifadesinde yapılan her işin karşılığı eyleme, yönelme gayesi olan ve Bukhari'nin ilk rivayetini hatırlayacak olursanız neydi birinci rivayet? Ameller niyetlere göredir. Allah Resulü'nün toplumu eğitirken kullandığı bu çok önemli motifi yakaladınız mı? Ne yaparsan yap. Senin hep neyinle alakalı? Şu kalbindeki niyetin Yani kalbi Allah'tan gayrı kim bilir? Hiç kimse. İşte İslam tipi amellerin ancak niyetler üzere karşılığını bulacağını zikrederek Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden e, niyetini insanın düzeltmesini aynen hadiste de geldiği gibi eğer kişi Allah ve Resulü için hizmet etmişse eline geçeceğini Anladım. ancak o. Ama aynı yeri, aynı çileyi çektiği halde gittiği yerde sırf dünyalığı veya sevdiği bir kadına kavuşmak için niyetlenirse ancak eline geçende de nedir? O aynı çileyi çekiyor bakın. Aynı yerden gidiyor, aynı toplum onu dışlıyor. Ve dışlanma sebebi İslam değil mi? Ama o adamın içindeki niyet ne? Başka bir şey. Halbuki niyeti halis olsa zaten gittiği yerde onunla karşı karşıya gelmeyecek mi? Evet. İkincisi ise niyete göre takdir. İşte bunlar da çok çok önemli ve İslam'ın hedeflediği insan tipinde bulunması gereken en yüce vasıflardan. Çünkü Allah'ı hesaba katarak hareket eden ve hayatını ona göre programlayan bir insanın eylemleri kötü olamaz kardeşler. Kimdeyi tekrarlayın mı? Allah'ı hesaba katarak hayatını ona göre programlayan bir insanın eylemi kötü olamaz. Evet. Üçüncüsü ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünü hepimiz hatırlarız kardeşlerim. Müslüman elinden ve dilinden emin olan, başkasının zarar görmediği kimse olarak tanımlanmakta. İşte bu motifte de Müslüman şahsiyetin başkasına zarar verebileceği dilini ve elini maddi güç ve yetkisini haktan başkasına ne yapmayacak kullanmayacak. İşte buraya kadar şöyle baktığımızda birinci neymiş? Hep iyiye niyetleneceğiz. Kötüye niyetlensek bile ondan vazgeçip onu da hayra çevireceğiz. Ve amellerin niyetler üzerine olduğunu ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Ve Müslüman her zaman elinden ve dilinden neymiş? Emin olmalı. Bir gün bir sohbete gitmiştim kardeşte Aynen e, sırf bu hadisi istiyordum. Müslüman elinden ve dilinden emindir. Çok samimi değilim ama sohbetlere katılan bir aile, iki aile vardı. Yan yana böyle. Mesela döndüm yandakine dedim ki ben hani hadis anlaşılsın diye. Ben mesela bu arkadaşın elinden ve dilinden emin birisiyim. Yani gördüğüm kadarıyla. Hadis anlaşılsın şimdi bir örnek veriyordu. Bakın mesela bunların ikisi komşu muhakkak dedim bu benden daha iyi anlar. Elinden ve dilinden iyi olduğunu. Suralım dedim mesela. Yani hani keşke sorma hani keşke demeyin hadisi var ya. Sordum dedim. Söyle bakalım bu arkadaş için elinden ve dilinden emin misin? Hayır dedi. Bu münafığın ta kendisi dedi. O ortalık çok acayip oldu kardeşler. <gülüyor> Müslüman elinden ve dilinden nedir? Emin olunan nişandır. Ve hepimiz böyle olmak mecburiyetindeyiz. Evet. Tabi orada ben gördüğümü söyledim. O da ne yaptı? Kendi gördüğünü söyledi. İkisini de düzgün analiz edip düzgün anlamak lazım. Evet. Yine Allah Resulü ve Vesselam müminin her yönüyle kendinden emin olunan, güvenilen kimse olarak tanımlamakta. Evet. Mümin kendisinden emin olunan ve Kendi. güvenilen. Bunu da Allah Resulü ve Vesselam yaşamış olduğu hayatında sonuna kadar gösterdi mi kardeşler? Aynı şekilde bizim de bu vasıflarda olmamız gerekmez mi? İşte peygamberin toplum eğitiminde kullandığı bu motifler çok önemli. Şuraya kadar şöyle kafanızda tutarak gelin. Bu motifler hanginizde varsa bu karakter muhakkak toplum içinde siz sivrilenmiş aslında. Sözü, özü, dinlenen kendisine bakıldığında güven duyulan, yanına vardığında emin olunan insan haline ne yaparsınız? Geliverirsiniz. Yani toplumun kabul ettiği değerlerdir. çevreye güven vermeyen ve her an zarar verebilecek bir kimse toplumda aynı bir kandıren gibidir. Ve hayatı da o insanlar yaşanmaz hale ne yapar? Getiriverir. Allah bizi güvenli, emin olunanlardan eylesin. Hem bizi hem de neşlimizi kardeşler. Evet. Devam edelim. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ifadesinde sevdiğini Allah için sevmediğinde Allah için sevmeme. Bu hadisi hepimiz okuduk mu? Bu hadisleri hep okuyor muyuz? Yoksa anlıyor muyuz? Yoksa böyle sadece bilmek için mi okuyoruz? Hangisi? Yaşantıya geçiriyor muyuz? Geçirmek zorunda istedir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu imanın gereği olarak belirtmekte. Yani sen Allah'ın kuluysan ki öylesin Allah Hazretleri Celle'nin sevdiğini Ne yapacaksın? sevmek zorundasın. Ee, seminer sohbetlerini internetten dinlediniz mi? Ben Feyzullah Birleşik'in çok güzel tezvikleri vardı. Evet. Dikkat ettiniz mi? Ürün. Evet. Böyle. Kadın diyor, kadına kadın demiyor. Ürün. Annem diyor, ürün diyor. Bu ürünün diyor kullanma Kılavuzunu ne yapacaksın? Evet. Okuyacağım diyor. Yani Allah sana boğaz mı vermiş? Buradan geçireceğine kendin karar vermiyorsun. O şunu içebilirsin, şunu içemezsin diyor. Şunu içersen bozarsın diyor. İşte burada da kişi sevecek ama ne için sevecek? Allah için, Allah için sevmenin altında çizilecek önemli noktalar var. Allah için sev ama Allah için severken onun da katlanacağın sakarlıklar, birçok şey olmayacak mı? Evet. Muhakkak olacak. Ve sevmediğinde yine ne için sevmeyecek? Yine Allah için. İşte burada e, razı edeceğimiz makam bizim ilahımız kardeşler. Çok ince bir nokta var burada unutmayın. Buraya anlatabildim mi? Sevdiğini nefsin için seviyorsan, sana iyilik yapıyor, yüz yapıyor, işte yakın davranıyor diye sever. Ona e, izzet ikramda bulunuyorsan, hastalandığında gidiyorsan veya misafir e, gidiyorsan, ama ama Diğer kardeşin hasta ziyaret etmiyorsan, sıkıntısı olduğunda ihtiyacını götürmüyor, gidermiyorsan, aramıyorsan, sormuyorsan, buradaki sıkıntının neden olduğunu kendinin çözmesi gerekir. Burada imanın gereği sevme ve imanın gereği sevmeme. Zaten bu da tevhidinde nesidir? Olmazsa olmazlardandır. Allah buna dikkat eden, insanlı kullardan eylesin. Ama dikkat edin. Şuraya kadar gelen 5 maddenin e, hepsi bizim kiminle alakalı? Hep kendi nefsimizden. Çok dikkat edin. 6. ise doğru sözlü olmak hedeflenen Müslüman şahsiyetinin en önemli özelliklerinden biridir. Ve Kur'an-ı Kerim bunun üzerinde ısrarlandırır ve der ki: "Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve ne olursa olsun şahitlik için, babanız için bile söylense ne olur? Doğru söylenir. Evet ve adaleti titizlikle ayakta tutun. Kendinize, ana babanıza akrabanız hakkında dahi adaletli çağırırsanız doğru sözde olur. Evet, Müslümandan suçlunun kendisi veya akrabası dahi olsa hak ve adaletin tecellesi için doğruyu söylemekten kaçınmaması isteniyor. Şimdi neden ayetler böyle hassas olarak üzerinde duruyor kardeşler? Hiç dikkat ettiniz mi? Şöyle hayatımıza bir gelelim. Ee, yaşantımızda tabii ki birçok dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz olsa da insanın bazen çok yakın olduğu, sırdaş olduğu, yani çakalaştığı diyeyim muhabbet ettiği devamlı birlikte görünmekten hoşlandığı ikili üçlü arkadaşları vardır değil mi? Şimdi bu tip arkadaşlar bir hata yaptığında hoşgörülü olabilirsin ama onun yani yaptığı hatanın binde birini yapmayan birine aynı müsamayı göstermediğinde bu ne yapıyor Adalet çizgisini geçebiliyor yani, Ebu Davut'un kitabı sünemde gelen bir rivayet var. Okumuşsanız hatırlarsınız. İnsan birini sevdi mi, ondaki hatalara ne yapar? Kör olursun. Görmez. Sevmediğim ikilerini görmeye başlar. İşte buradaysa her ikisinde de babam dahi olsa ne yapacağım? Adaletli olacağım. Doğru sözlü olacağım. Allah bizi böyle olanlardan eylesin kardeşlerim. Tekrar seyrede bağırlaştırarak geleyim. Demek ki her şeyde iyi niyet olacağız. Kötü niyet olsa dahi bunu terk edeceğiz. Sonra niyetlerin amellere göre takdir edildiğini çok iyi bileceğiz. Elden dilden emin olan insan ve her yönüyle kendinden emin olan ve güvenilen insan ve sevdiğini Allah için seven ve sevmediğini de sırf Allah için sevmeyen olacak Ve altıncısı da neydi? Doğru, Doğru sırt Evet. Bakın şu kaydeleri unutmayın kardeşler. Bir insan 40 sene biriyle arkadaşlık yapar ama dost olmaz. Doğru mu? Evet. Dostluk çok zor kazanılacak değerlerden bir tanesi Onun için bazı değerleri güzel anlayalım. Yedincisi Doğruluk kişiye iyilik yapma duygusu kazandırır. İyilik yapmak kişiyi cennete girmesine sebep olur. Kişi düşünce dünyasını doğruluk üzerine bina ederse o artık Allah katında doğrular grubunda yer alır. Peki kişi yalancıysa yalan her zaman ne yapar? Yanıltır. yanlışa götürür. Hatta yalan insanı kötülük yapmaya şerf eder. Ve neticede de kötülükler onu nereye götürür kardeşler? <gülüyor> Doğru cehenneme. <gülüyor> ee, hadis serisi aslında olduğu gibi yazdım ama madde olarak koydum. Ee, lüh daplarında bulursunuz. Bunu tırmızı yazmıştım. Doğruluk kişiye iyilik yapma duygusu kazandırır. İyilik yapmak kişiyi cennete girmesine sebep kılar. Kişi düşünce dünyasını doğruluk üzerine bina ederse Allah artık onu doğrulardan yazar. Yalan ise kişiyi her zaman yanıltır, yanlışa düşürür, kötülük yapmaya sevk eder, kötülükte insanı cehennine götürür. Devam ediyor. Kişi düşünce dünyasını ve şuur altını yalan üzerine bina ederse Allah katında artık doğru bire söylese o yalancılardan yazılır. Ve bunun sonu da bellidir. Müslümanın şahsiyetinin oluşmasında doğru olma aynı zamanda yalandan uzak durma olmazsa olmazdan olan temel kaybelerdendir. Demin ne dedik? Doğru sözde olacağız değil mi? Buradaysa Doğru olacağız ve yalandan uzak olacağız. Ee, Hucurat suresinin yedinci ayetini hatırlayan var mı? Allah size imanı sevdirdi. Neyi tiksindiriyor bakın? Kıfırı. Fıskı. İsyanı. İsyanı. Yani biri varsa şunlar ne yapmıyor? Yok. Bunlardan tiksineceksin. İşte burada doğruluk varsa yalanda ne yapmayacak? Olmayacak. Varsa bunu da ne yapıyor? Bozuyor. Demek ki Müslüman yalan söyleye söyleye aynı zamanda yalanı ne yapıyor? Onu kötülüğe de sevk ediyor. Kötü hareketlere de götürüyor ve bu da Allah muhafaza insanın amellerini heder ederek ne yapabiliyor? Cehenneme götürüyor. Evet. Allah bizlere bahsetsin. Fazlasın. Sekizincisi ibadetlerde oluşan ibadetlerde olsun, beşeri münasebetlerde olsun bütün davranışlarda Müslüman orta yolu e, seçer. Ve Müslümanın orta yolu seçmede şahsiyetinin temel karakteri olacak. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ifadesinde orta düzeyde bir tempoda yürüyün. Orta tempoda bir e, orta düzeyde bir tempoda yürüyün ki hedefinize ulaşasınız. Yani bütün başarının sırrı vasat olma. Buna göre Müslümanın hayatında hiçbir zaman aşırılık ne yapmayacak? Olmayacak. Olmayacak. O kadar ki sevgide de nefrette de. dostlu diyor ölçülü sev. Bir gün olur düşmanın olur. Düşmanına da ölçülü düşmanlık yap. Bir gün olur dostun olur. Yani ikisinde de bakacak ne yapacak? Yüzün olacak. Buna göre Müslüman dikkat ederseniz hep düşünce hayatına yükleniyor burada. Düşüncesinde iç dünyasında aşırılığa ne yapmayacak? gitmeyecek. Yani sevgide neslette. iki içinde de. Şimdi düşünün. Sevdiğinizi aşırı sevseniz bir gün bakarsınız onu kaybedersiniz. Ne olur? Siz terişen olursunuz. Bugün ee, arzu kamber. Leyla ile Mecnun hani örnek verilir ya. Niye? Niye veriliyor? Hiç düşündünüz mi? Aklını kaybeden hangisi? Leyla mı Mecnun mu? Arzu mu kamber mi? Kamber. Niye hep erkeklerden oluyor? Kadınlardan yok. Kadınlardan. değil mi? Evet. Allah Resulünün dediği gibi Ali selamü aleyhi ve sellem yaşarımdır. Erkekleri galebe çaldıklarından şaşıyor. E. E, Leyla ile Mecnun'la alakalı bir kitap okumuştum. E, Mecnun'un o haline üzülerek bir gün Leyla'yı karşısına getiriyorlar. Leyla'nın çok çirkin bir kadın olduğunu biliyor musunuz? Yani ben Leyla ile Mecnun dediğimde hani bu Mecnun şalanı, hani dünyanın en güzel kadını da ona vuruldu da aşık oldu diye ben öyle düşünüyordum. Bir gün kitapta okudum. Çok çirkin bir kadın. Ee, birisi zenginlerden birisi ya bu, bu salak diyor. Yani buna bakarak niye aklını yitirdi? Leyla'yı tutup bunun karşına getiriyorlar. Yani bu mu senin aklını alan? Bakıyor. Ben diyor bu Leyla'yı değil. Ben diyor öbür Leyla'ya aklımı verdim. Ben bunu tatmıyorum diyor. Mecnun ve yine gidiyor mecnunluğuna. Yani insan e, aşırı gittiği zaman kendindeki melekeleri de ne yapıyor? Haydi. Yitiliyor. E, Düşmanla da e, aşırı düşmanlık yaptığında öyle bir duruma düşüyor ki insan sonunda mahcup ve pişman bir durumada ne yapabiliyor? Düşebiliyor. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar güzel diyor ki Ölçül olun, vasat olun. Hiçbir zaman ifrata, tezitte ne yapmayın, Kesinlikle. gitmeyin. Allah sizi böyle eylesin kardeşler. Evet. dilelim dokuzuncuya. bireysel ilişkilerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her zaman empati ile hareket etmiş ve bu doğrultuda ne diyor? Kendiniz için istediğiniz bir şeyi bir başkası için de istemedikçe gerçek manada iman etmiş evet. olmazsınızdır. Evet, hadisi tekrarlayayım mı? Kendiniz için istediğiniz bir şeyi başkası için de gerçek manada istemediğiniz müddetçe iman etmiş sayılmazsınız. Şuraya kadar daha var da bu motivleri yapan bir insan hakikaten şahsiyetli müslüman olur mu olmaz mı? Olur değil mi? Bu değerleri kazanalım kardeşler. Bir tanesi bire sizde olsa, inanın toplumda siz sevilen bir insan haline ne yaparsınız? Hmm. Hemen gelirsiniz. Peki kendiniz için istediğinizi bir başkası için isteme deyince ne anlıyorsunuz? Kullanıp kullanıp e, mı birine verip siz yenisini almayı, yoksa başka bir şey mi? Hangisinin? Mesela kullandınız şunu al ben sana bu kitabı hediye ediyorum deseniz veyahut yeni bir kitap satın alıp da verseniz hangisi daha tesirli olur? Yeni bir kitap Böyle tercih ederseniz hoş olur. Çünkü her nefis iyi temizliği bir kere yap. Bir sefer yap. Ama yap. Evet. Onuncuya geçelim. Allah Resulü Vesselam bir ifadesinde insanların en kötüsünün zararı dokunmasın diye kendisinden kaçılan kimse diye ifade eder. Bu da bir insanın kendisine yaptığı en büyük kötülüktür kardeşler. Allah bizi böyle duruma düşmekten beri buyursun. Dikkat edin. 10. insan metodu zararı dokunmasın diye kendisinden kaçınılan kimse. Evet. Bu da dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. şey. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Bukhari'yi okumuşsanız görürsünüz, karşıdan bir adam geliyor. Ne yapıyor? Ya Ayşe, en şerli adamı diyor. Adam geliyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona o kadar güzel davranıyor ki Ayşe annemiz gider gitmez Aleyhisselatü Vesselam'a ne diyor? Allah Resulü dönüyor Allah'tan korktu. Sen beni hangi şimdi aşırı gider gördün? Ayşe annemiz kalıyor. Çünkü davranışta ve önündeki sözü hatırladınız mı? Yani her insan buna ne yapabilir? O ortamdan karar verebilir ama orada bir şahsiyet var. O şahsiyet kim? Peygamber. Hangi işimde beni aşırı gider gördün? O kavminin en şerli adamıydı. Şerinden emin olmak için yaptım. Diyorum. Öyleyse buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burada alınacak birçok farklı dersler de var. Cahil olan birisi alim olan her insanın hareketini anlaması da bir yerde nedir? Çok zor. Eski zaman alim olmadı ki. Cahil her zaman ufacık bir şeyle yetini düşünür ve ona göre karar verir, yakar, yıkar götürür. Bütün hayırlardan mahrum olabilir. Ama alim onun o sakarlıklarına bile sarf eder, de yıllarca sarf bir hayır isteyebilmek için. Ama cahiller bunu anlaması mümkün değil. Mümkün değil. Hiç olmadı çünkü alim. Alimliğe de göz dikmeyince bunları anlamak mümkün değil kardeşlerim. Evet. 11. madde 11'e kadar, 5'e kadar ikinizden sayabiliyor musunuz? Var mı sayan? İkinizden. Kendinize bir sayın bakayım. 5'e kadar sayabiliyor musunuz? Eğer sayabiliyorsanız inanın çok hayırlı bir insasınız. Evet. 11. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Evet. Hepimiz kızabilir miyiz? Hepimiz katlar olabilir miyiz? Yani insan yolda giderken devesine bile lanet edebiliyor mu? Hemen ne diyor? Bırak diyor onu. O lanete uğradık. İn Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Yani Allah ona ne atmaz? Merhamet etmek. Bu sözü duyduğun anda insan rahatlar mı? Hemen kendine çekirdüzen vermek zorunda kalır mı? Allah hepimizi merhametli kılsın kardeşlerim. Ve bunun da anlatıldığı kıssayı hatırlayacaksınız. Aleyhisselatü Vesselam ashabtan bir tanesini valitayın ediyor. Bu arada hemen mescitten mescidin içine Hasan ve Nüfe'nin koşarak geliyor. Birisi bir omuzuna zıplıyor. Birisi bir omuzuna. ikisini öpüp okşarken sağda şöyle bakıyor benim diyor on çocuğum var. Daha ben bir tanesini kucağıma alıp öpmedim. Değil mi? Anadolu'da yok mu bu? Ben öyle memleketler gezdim ki babasının yanında kendi çocuğunu alamıyor. Yani şurada çocuk ağlamaktan ölüyor. Aşın çocuğunu babasını gösteriyor. Ya bu nasıl adet? Yani böyle adet töre olur mu kardeşler? Aynı adama bakıyorsun. Yıllar geçiyor. Bir dek geliyorsun. Babasını kınıyor bir bakıyorsun. Kendi oğlu oluyor. Şurada çocuğu, çocuğu alamıyor. Ne oldu lan? Dün babanın yaptığı hareketi kınıyordun. Ayıp ki. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Yani Allah da merhamet etmez. Ve Rahman olan Allah arsa ne yazmıştır? Rahmetin adabını geçti demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Vali olarak bakın teşkit ettiği bir insanı oradaki torunlarına gösterdiği merhameti onun kendi diliyle çocuklarına merhamet etmediğini söyleyince ne yapıyor? Aynen. Az ediyor. Kendi tabiatına merhamet etmeyen insanlara ne yapmaz? Aynen. Etmez diyor. Allah hepimizi, hepimizi merhametli kılsın. Bu da Müslüman şahsiyetinin üzerinde çok çok önemli kayıtlardan bir tanesi kardeşler. Evet. 12 Allah Resulü ve Vesselam'ın kardeşlerim, Müslüman şahsiyetinin oluşmasında üzerinde durduğu en önemli diğer noktalardan bir tanesi de diğer derslerin birinde gördük hatırlarsanız. Kolaylaştırıcı olma, zorlaştırıcı olma. Evet. Kolaylaştırıcı olacağım, zorlaştırıcı olmayacağım. Ve bu hasletler ötekine karşı davranışların belirlenmesinde önemli unsurlardır. Ayrıca hadiste şu kelimeler de geçiyor. Ne olacağız? Müjdeleyici olacağız, nefret ettirici olmayacağız. İşte bunlar Müslümanın şahsiyetinde çok çok önemli. Bu söylenen sözün e, esbabı vuruduğunu hatırlayacak olursanız kaba ve birisinin gelip mescide devletme fıkrası var hatırlayacağınız. Saadeler ne yapıyor? Haklı olarak bunu engellemeye çalışıyorlar burası. Mescit yapılır mı? Allah Resulü ne diyor hadis vesselam? şerifinde? Bıraksın diyor. Adam işini görsün. Sonra gidiyor bir kova su getiriyor. Adamın devrine döküyor ve ne diyor? Bırakın. Kolaylaştırın. Ha, Önce adamı çağırıyor. Ve adam Mescitler secde etme ve Allah'ı zikretme yerleridir. Bövletme yeri değil. Bunu anladın mı? Yani mecaset yeri değil. Adam kafayı sallıyor böyle. Evet gibi. Akabinde ne diyor? Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin diyor. Bu da bizim için nedir hayatımızda? Çok çok önemli kardeşler. Allah hepimize anlayış versin. Ama Cidden böyle hareketleri bile benim sözümde de üzerinde gene başarak söyleyeyim, cahil olan birisi anlayamaz. Öyle haller olur ki geçen derste ne yaptık? Hangi dersi? Hangi ayetin üzerinde iki ders yaptık? Onlar diyor yeryüzünde bozgunculuk çıkarttıklarında onlara bozgunculuk çıkarmayın dediğinde onlar ne yapar? Kim burada suçlanan? Salih insanlar. Yeryüzünü ışkır eden salih insanlar, kalpleri, gönülleri bozulmuş insanlar tarafından kendi bozgunculuk yaptığı hareketleri salihlere ne yapabilirler? Atabilirler. Onun için burada yapılan ameller de çok çok yanlış anlaşılıp, kendilerindeki olan hareketi insanlar, başkalarına da ne yapabilirler? çok rahatlıkla bulabilirler kardeşlerim. Ama bize düşen kolaylaştırıcı olma, zorlaştırıcı olmama. Ve her zaman huzur verme, nefret ettirmeme. Gerçekten davetçilerin, Müslüman şahsiyetlerinin e, durumu zor değil mi? Şimdi bir yerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlar madenler gibidir. İşlendikçe ne yapar? Parıldar. Cürüfü gider, ölü çıkar. Şimdi, benim mesleğim demir döküm. Ben madeni eritir, aynen bir suyun bardağı attığı gibi akıtıldım. Benim mesleğim bu. Her madenden cürüflar çıkar kardeşler. Cürüfü bilir misiniz ne olduğunu? Böyle inşaatlar yapıldığında moloz olarak serilir böyle keskin, kırılgan bir parçalar vardır. Onlar madenin içinden çıkar. Yüksek ateşte. Ve çıkarken normal çıkmaz. Cingeler saçar. pis koku saçar. Kenarıya koyduğunda demirle alır. Demire bulaşır. İnsanlardan da pis hareketleri e, veyahut işleme, kötü huyları alma kolay mı zannediyorsunuz? Kim razı olurken kimi ne yapmaz? Rahatsız olur. Birisi dua ederken birisi ne yapar? Kötü söz söyleyip gidebilir ama burada düşen Müslümana, davetçiye tamamen ücretimi Allah'tan isteme, kendisi müjdeleyici olma. Evet, 13. maddeye gelelim. Bütün peygamberlerin ortak olarak kendi toplumlarına söylediği bir söz var. Neydi bu? Yani yaptığı kötü bir şeyden ağır duyması. Allah'tan korkması, utanması. Bireyin davranışlarının tayininde, tayininde en önemli rol nedir kardeşler? Hayat. Ağır duyması. Ve Müslümanın şahsiyetinin olgunluk derecesini gösteren de manevi bir duygudur bu. İşte bütün peygamberler Hayanın önem ve fonksiyonunu utanmadıktan sonra dilediğini yap sözüyle ne yapmışlardır? Açığa vurmuşlardır. Allah hepimizi hayalatlasın. Ve hadis-i şerif hatırlayacak olursanız iman 70 küsur şube. En üstü Hı -hı. La ilahe illallah en etnası yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi izan etme, kaldırma. Hayâ da imandan bir şubedir. O olsa hiçbir şey yok. Haya dersini hatırlayacak olursanız hatırlıyor musunuz? Evet. İman arttıkça ne yapıyor? O da artıyor. Eksildikçe o da eksiliyor. Demek ki bu haya duygusu da şahsiyette çok çok önemli bir oldu. Evet. Kaç olduk? 13 bitti. Ona kadar hatırlayan var mı maddeleri? İçinden böyle. Var mı? İnşallah vardır. Varsa hakikaten müminlerdensiniz arkadaşlar Hakikaten. Evet. Çünkü varsa insanın zaten hayatındadır. Öyle bir dersi ezberlenecek şeyler değil. Değil mi? Evet. 14. Allah-u Sala'nın Müslüman şahsiyetin oluşmasında önem verdiği özelliklerden birisi de insanları hayra yönlendirme, düşünce dünyalarında her zaman iyi ve hayrı düşünmelerini sağlama ve bunu hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir ifadesiyle ne yapmıştır? Dile getirmiştir. Evet. Yani gücün yetmeyebilir ama vesile dememem olsun. Yapamayabilirsin ama yönlendiremez misin? Değil mi? Bu da nedir? Mesela bir insan Allah yoluna cihada gidecektir. Kendisi gidemez ama gideni ne yapar? Destekler. Veyahut kendisi ilim edemeyecektir. İlim edecek bir insanı ne yapar? Okutur. ve birçok hayra ne yapabilir? İmzasını atabilir. Hayra sebep olan hayrı aynı işlenmiş gibidir. Evet. Ee, peki bunun esprabı vurdunu hatırlıyor musunuz? yani ne zaman söylendiğini Yemen'den fakir insanlar geliyor ve Allah Resulü ve Vesselam o insanları ne yapıyor? Doyurmaları için ashabını hayra teşvik edici bir konuşma yapıyor. Geliyor, oturuyor, kimse de tün yok. Pastonuyla yere böyle eğri bir çizgiler çizerken sahabenin bir tanesi eve kalkıyor, gidiyor ve evindeki meşin paraları bir paraları meşin bir torbaya doldurmuş. sürük diye sürük diye geliyor. Alarısını önüne atıyor. Ve akabinde bunu gören ne kadar saade varsa onlarla getiriyor. Yani burada bakarsanız dikkat ederseniz insan hayırda her zaman ne yapacak? Öncü olacak. Vallahi rısılar, islar, tresel kim diyor bir hayra sebep olursa kimler de onun peşinden hareket ederse, hepsinin yaptığı ona da, onlarından hiç şey eksik olmaz. Kim de şerre sebep olursa, kimler de onu işlemişse, hepsinin günahı ona da yazılır. Ama onlardan da bir şey ne yapmaz? Eksik olmaz diyor. Demek ki biz her zaman hayra veşil olacağız. Gücümüz yetmez edelim. Evet. Allah bizleri hayır makinesi yapsın. Bakın buraya kadar hep hayır. Mesela böyle demeye nereye geldik, nasıl geldik biz hatırlıyor musunuz? Çocukları bir eğitelim, küçük çocukları. Bir oylata götürelim, kamp yapalım falan. Oğuz diye bir kardeşimiz var. Allah iyiliğini versin. Oturdu, oturdu, geldi. Abi gibi gidiş şu kadar. Orada kalacağız, bu kadar. E, bir ev açalım dedi ya. Daha iyi olur. Ondan sonra bu Gelişti, şekillendi. Yıldırayla Azmi kardeş, Allah razı olsun bir gün geldiler. Açalım abi ya, biz birkaç tane yer gördük. Bir buraya bakmışlar, bir etkitte birkaç yerde. Bakın ta buralara kadar ne yaptık? Geldik. Bakın hayra sebep olan, sadece bir ifadesiyle şurada yapılan bütün hayırlara ortak olabiliyor mu? Hem de hiç eksik olmadan bakın. Onun için düşünceniz hep hayır olsun. İstediğiniz hayrı da heder edecek her türlü hareketten kaçınmanız gerekir. Sadece. Allah hepsinden razı olsun. Bunlar güzel bir şey, güzel duygular. Belki de büyük büyük hayırında ne yapacak? Basamaklar olacak. Demek ki hayır her zaman sebep olacağız. Bugün biz varız, belki yarın bizden çok çok daha hayırlı insanlar gelecek, çocuklar gelecek. Öyle değil mi? Siz bunları yetiştireceksiniz. Bunlar sizlerin, bizlerin yerini daha hayırlı ne yapacak? Alacaklar arkadaşlar. Ve bu şahsiyeti hepimiz üzerimizde taşıyarak. 15 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Müslümanın aynı zamanda da uyanık olmasını bir delikten iki kere sokulmamasını gerektiğini bildiriyor. Mümin yılanın deliğinden iki kere sokulmaz buyurmuştur. Evet. Ne anlıyorsunuz bundan? O da olabilir. Yani burada şeytan boyutundan alıyorsunuz. Ee, Adem atamızı kim aldattı? Şeytan. Aslında söylenin sebebi tavırdan başlıyor. Güzel, şaadetli. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, şeytan sizi aynı yerden ne yapmasın? Aldatmasın. Çünkü babanız Adem'i anneniz havayı ne yaptı? Kandırdı ve cennetten kovdurdu. Öyleyse aynı yerden bizim de ne yapmamamız, sokulmamamız ve cennet gibi bir nimetten de mahrum edecek davranışlardan ne yapmamız? Uzak durmamız gerekir. Evet. Bunun dışında ne diyebilirsiniz? Şerli insanlar vardır. Mesela Allah Azze ve Celle Maide suresinde onlar diyor sizin yanınıza geldiğinde biz de Müslümanız derler. Ve Müslümanız deyip çıkarlar. Halbuki onlar kafirlerdir. Kafir ruhludur diyor. Yani öyle kafirler vardır ki Müslümanlara zarar verebilmek için ne yapar? İyi davranabilir. Araya sızabilir. Ve insanlara da çok rahatlıkla ne yapabilir? Zarar verebilir. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Veyahut biraz daha alttan örnek verelim. Kaat bir Manik hadisini okumayan var mı? Hemen hemen herkes biliyor değil mi? Saab bin Mali'ye o amborba uygulandığında bir tüccar gelip Medine'de kim arıyor? Saab bin Mali'ye arıyor. Bulduktan sonra ne diyor insanların içinde? Duyduk ki efendin sana eziyet ediyormuş. Gel Allah seni dünyaya eziyet görmen için göndermedi ki. Gel bizim yanımıza. istediğin gibi ye iç. yap Bugün Amerika'da bilmem gülenler, alana oğulları, bilmem e, edepsiz yükseller. niye gidiyor? Neden Amerika kafir bir ülke olduğu halde bunlar Müslümanım diyenleri barındırıyor? Hiç düşündünüz mü kardeşler? He? Daha ismini saymak istemediğim birçok e, adını siz koyun artık. Neden barındırıyor? He? Neden Ka'ab bin Mali'ye o tüccar gelip bu teklifte bulundu? Yarın ilk bir fırsatta onlarla Müslümanların olduğu yere ne yapacak? Nifas sokacak. Öyleyse bir Müslüman bir delikten iki kere ne atmayacak? Sokulmayacak. Uyanık olacak. Etrafını ne yapacak? Güzel kontrol edecek ve Müslümanlara zarar verecek her türlü hareketten uzak duracak. Evet. 16 İslam değerler insanlara yararlı olmaya o kadar çok önem vermiştir ki yolda yürürken geçenlere zarar verecek en küçük bir engelin dahi hatta bir dikenin dahi kaldırılıp atılmasını imanın bir gereği olarak ilişkilendirmiş ve Müslüman şahsiyeti böyle bir eylemi sadece imanın gereği için ne yapacak? yapacak ve hiçbir ücret, beklenti içine ne atmayacak Girmeyecek. Allah bizi bu hareketleri yapanlardan eylesin. Yani yolda gidiyorsunuz bir kuyu var. Ya gelen geçen görmez düşebilir veyahut kör olan görmez düşer diye tuttunuz bir çalı koydunuz. Bir tanesi de geldi ya karanlıkta buradan geçen insan şu çalıyı görmez de ayağına batar diye o da tuttu. Ne yaptı? Ha. Onu kaldırdı. İkisinin de niyeti nedir? Ha. Halis. Allah Resulü diyor ki, ikisi de cennettir diyor. İkisi de diyor bunu ne için yaptı? Ha. Allah için. Görüyor musunuz? Küçücük bir amel sizin cennete gitmenize sebep oluyor mu? Ha. Öyleyse bu şahsiyetli hareketleri de Allah yapanlardan eylesin. Ama ücretini Allah'tan isteyenlerden. Evet. 17 Allah Resulü'nün salat ve selamın ifadesiyle İslami değerler sisteminde şöyle bir kayde var arkadaşlar. Ne ötekine zarar vermek var, ne de görülen zarara karşılık verme. Tekrarlayın. Evet, ne öte? Evet. Ne ötekine zarar vermek vardır, ne de görülen zarara zararla karşılık verilmez. Çünkü zarara zararla karşılık verildiğinde toplumda kaos, hukuksuzluk hakim olur ve anası duvar. Kardeşlerin arasında da kardeşliği görmeniz nedir? Mümkün değil. Cümleyi tekrarlayın. Ne etekine zarar vermi var ne de görülen zarara zararla karşılık Önemli bir şahsiyet Birçok kardeş yani din kardeşine gitmeye gerek yok. Kendi kardeşine bakın. Kendisine bir zarar verdiğinde ne yapar? Hemen fırsat koyar. Şimdi abisi tuttu, fızın birine tokat attı. Durur, durur, durur ilk fırsatta ona vurur, kaçar. Değil mi? Niye? Çünkü çocuk öyle düşünüyor. Ama çocuktur, bunu düşünebilir. Fakat bir Müslüman bunu ne yapmayacak? Düşünmeyecek. Çünkü niye düşünmeyecek? E şahsiyetli olmak kolay mı arkadaşlar? He? Kişilik sahibi, karakter sahibi niye derler birine? Kişilerin yapamayacağını yapana derler. Onların başaramadığını başarırsam sana derler bunu. Başaramayanı bu işim ne atmaz? Denmez. Evet. 18. Peygamberler toplumun bütün bireylerini kardeşlik bilinci içinde olmaları gerektiğini belirtir. Ve Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kardeşine zulüm yapmaz. Onu düşmana teslim etmez. Bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir bir sıkıntıdan kurtarırsa Allah onu bir sıkıntıdan kurtarır. Bir kusurunu öterse Allah onun bir kusurunu öter buyurmakta ve böylece Müslümanlıkta kardeşlik bilincinin boyutlarını ne yapıyor? Belirtmektedir. Evet. İnanın çok zor bir kanide. Ben hayatımda özellikle son 20 senesini Yani bunu bir öğünme veya bir ya için demiyorum. İnsanları eğitim için adayan bir Ve eğiten bir işim. Kendimi de insanları da. Bazı kişilerde özellikle aşırı duygusal olan insanları eğitmek kadar zor bir olay yok biliyor musunuz? Adamdaki güzellikleri ortaya çıkarmak için inanın belki de 40 tane sopa yiyorsunuz. Ama ama Ondaki güzellik dışarıya çıktıkça duygusal insanlar e, katırın teptiği gibi adamı teperler. Rencide ediyor. İşte insanların içinde bozuyor. Halbuki şöyle bir şuraya kadar bir düşünseniz. Ya bu adam ne için uğraşıyor? He? He kardeşler? Ne için uğraşıyor? Ya sendeki güzelliğin ortaya çıkmasını siz bir kardeşinizde kötü hasletlerin olmasından hoşlanır mısınız? He? Ben hoşlanmam. Ben bir kardeşimde kötü hasletler varsa bunun hayrıyla değişmesini isterim. Ve değiştirmek için o benim hakkımda ne düşünse düşün. Hiç umurumda değil. Ben onu sevmiş yazmışsam ondaki güzellikleri gelip de benim kelleme almak istese ben yine çıkarırım. O, o gün bilmese ben öldükten sonra benim değerimi bilecektim. Çünkü artık onu düzeltecek insan kalmamıştı, Gitmiştir, ölmüştür. Onun için bizler birbirimize zulüm yapmama derken birbirimizin kötü hasretlerine de razı ne yapmayacağız? Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ve sıkıntı dediğimizde muhakkak birbirimizin birçok sıkıntıları vardır. Bu maddi olur bir sözü olabilir, bir nasihat olabilir. Bunda da birbirimizle ne yapmayacağız? Bunu esirgeniz. Gelsin. Hatta bana bir bayan gelmişti. Benimle bayağı bir istişare etti. Sen dedim neden bunu benimle konuşmuyorsun? Bayan kardeşlerle konuşuyorsun? Yaklaşamıyorum ki dedi. Kimse ilgi göstermiyor hocam dedi. Öyleyse şöyle çevremize bir bakın. Hakikaten size yaklaşmak isteyen insanların varlığını da ne yapın yakalamanızı tavsiye ederim. Yani mahrem meseleler değildi ama yani konuşma ihtiyacı istediği, akıl istediği varlığı meselelerdi. Bunu bir kadınlar olarak insanların oturup konuşması çok çok daha hayırlı olabilir. Ama yaklaşamadım dedi, cesaret bulamadım ama size cesaret ettim anlattığınız doğruların yüzünden Demek ki Müslüman da ne yapacak? Çok dikkatli olacak. Evet. 19 Ayrıca bu genel kapsayıcı düşünce yapısını daha alt bilimlere indirgeyerek toplumda kimsesiz ve yetimlerin kullanması ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her zaman yetimin, yoksulun yanında yer almış ve hatta şu iki parmağını şunlara mıydı? Ya da şunlardı. Şu iki parmağını şöyle ederek e, yetimlere bakanın, öksüzlere bakanın, onlara yardım edenin cennette şu iki parmak nasıl yan yanaysa o da benimle nedir? Beraberdir diyerek toplumda fakirin, yukaranın özellikle yetimlerin, yoksulların elinden tutulmasını ne yapmıştır? Tavsiye etmiştir. Evet, Allah hepimize bu amelleri işlemeyi nasip etsin. Bu maddeleri çoğaltmak mümkün. Bu Ben sadece bunları sizin elinizde bir ölçü olsun diye şöyle çıkardım. Ee, daha fazla asak vakit de yetmez. Anlayışta ne yapabilir, ee, kısılabilir. Allah kendisine razı olsun. Halife Ebubekir'in dediği gibi anlatılan her meselenin ilk anlatılan cümleleri çok önemlidir sonlarıysa diyor, suruattandır. Ama ne hikmettir, insanların aklında kalan, hep sonlardır, suruatlardır. Siz sırrı çoğaltmazsanız, asıllar ne yapar? insanların aklında kalır diyor. Evet, sonuç olarak vahyin geliş gayesi, zaman içinde bozulan sıfıratları yeniden asıl hüviyete nedir? Döndürmektir. Bu sebeple vahyi ve tebliğ eden peygamberler, vahyin eşliğinde insan eğitimine çok önem vermiş ve her halükarda onların düşünce dünyalarını eğitmeye ve onu bütün kötü duygu ve düşüncelerden arındırmaya insan yararına olan her şeyi hayır kapsamında değerlendirmiştir. Değerlerin yok olduğu bir dönemde dahi gelen vahiy insanlar ne yapmıştır? Örnek bir insan kişiliği oluşturarak onu örnek almaya getirilmiştir. Allah subhanahu ve teala bizleri de tekrar o şahsiyetli karekterli sağlam mümin ve müminelerden eylesin. Allah azze ve celle Resul'ün toplum üzerinde kullandığı bu motifleri hakkıyla anlayan ve hayatına geçiren ve insanlara örnek olan şahsiyetlerden bizleri de eylesin. Haneke Allahümme ve bihamdike Eşeden La ilahe illa ente Estağfurika ve tevbeyle Belhamdülillahirrahmanirrahim Sorularınız varsa buyurun Kardeşler